Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Kopenhag sonrasında bir iklim değişikliği konusunda nasıl bir dünyaya doğru gidiyoruz mücadele biçimleri hem aktivistler açısından hem de... Konferanstaki ele alınan konular ve gelişmesi açısından ne diyebiliriz? Yani müthiş bir yenilgi mi yoksa birkaç yeni bir başlangıca gidebilecek kötü bir sonuç ama buradan da bir yere gidilebilir şeklinde de yorumlar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bütün öyle bir yenilgi olarak görmek de hata olur e, Kopenhag zirvesini. E, fakat bizi yeni bir yere yani ortaya çıkan sonuç açısından e, Kopenhag mutabakat, Mutabakatı olarak adlandırılan metin açısından bakıldığında da hani bizi yeni bir yere götürecek bir e, çıktı olduğunu söylemek de pek e, kolay değil. Aslında e, belirsizliklere yenisini ekledi Kopenhag ortaya çıkardığı bu sonuçla bu ürünle karma iklim sistemi iklim değişikliği rejiminin karmaşık yapısına daha da karmaşık hale getirmiş oldu fakat ondan daha da önemlisi yeni bölünmeler yeni ayrışmalar yeni gruplaşmalar yarattı sistemin içerisinde Hani bu yeni gruplar ve ayrışmalar içerisinden bir görüş birliği uzlaşma ortaya çıkarıp 2010'da Yeni bir anlaşmaya, bağlayıcı bir anlaşmaya varılabilmesi de zor görünüyor. Çünkü e, galiba sistem öncelikle kendisini e, tamir etmekle uğraşacak ya da yeni bir denge bulmaya çalışacak. E, çünkü konferansın son günlerinde daha belirgin, açık hale geldi bu ayrışmalar. Dolayısıyla bunların ne olduğunun anlaşılıp onlar üzerinden, bu yeni yapı üzerinden... E, Yeni bir karar verme çabası başlayacak gibi görünüyor 2010'da. Dolayısıyla sonuncu odaklı değil, gene süreç odaklı bir dönem bekliyor bizi diye yani ilk anda söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi bu. Yani bütün taraflar kendilerini bu yeni dengeler içerisinde yeniden konumlandırmaya çalışacaklar belki de. Evet yani bu konuyla uzun süreden beri ilgilenenlerden Tom Atanasio var bir kitabı da bu yayınlarından da çıkmıştı ee, onun mesela bütün bu hayal kırıklıklarına rağmen yenilgiye rağmen diyor iklim değişikliği Kopenhag'da e, iklim değişikliği zirvesi bir dönüm noktası olarak da kabul edilebilir bence diye yazmış çünkü bu Amerikan özellikle Amerikan sağcılarının ağır bastırmasına rağmen de işte köysel ısınma yoktur efendim diyen görüşün tamamen reddiyesi ve zaten dehşete düşmüş olan bütün bilim insanlarının durumu ortada. O, ki bilim adamlarına, bilim insanlarına ilaveten işte Tuvalu'nun başkanı ya da Nahid, Muhammed Naşit gibi Maldivlerin Maldivler. başkanı gibi insanlar da bu geri dönüşü olmayan noktaya ne kadar yaklaşıldığının da ortaya çıkması ve konuşulması imkanı verdi diyor. Tabi bu bir şey bir de James Hansen'da yani bu pek az şey çıkan Kopenhag iklim mutabakatından büyük bir fırsat doğduğunu da söylüyor. Eski bütün bu Aldatmacalara dayalı etkisiz yaklaşım zaten yaralıydı ve ölüp gitmesi gerekirdi. Şimdi dünya için bir şans var. Dürüst etkili bir anlaşmaya varmak için dürüst etkili bir yol da yapılabilir, tutulabilir diyor. Çünkü eskisi Endüzyans rejimini hatırlatıyordu. Katolik Kilisesi'nin günahkarların kiliseye para verip mal bağışlayıp ondan sonra da günah af, bağışlanmalarını sağlarlardı. Bugünkü şeylerde da Gelişmiş zengin ülkelerdi. Gelişme yolundaki ülkelere işte bu offset denen telafi şeylerini verirlerdi ve kendi salımlarının yerine biraz para verip sus payıyla idare etmeye çalışıyorlardı Ama sus çalışmaz diyor. Ee, Böyle umut var bakmak da mümkün bu sonuçlara. Fakat mutabakat metnine baktığımızda onun devamı olduğunu görüyoruz. Aslında bir ölçüde de daha hani zayıflatılmış gevşetilmiş bir devamlılık söz konusu bu varılan anlaşma metninde. Orada da Kapanış oturum sırasında birçok ülkenin dile getirdiği gibi aslında bir, bir grup ülkeye, en az gelişmiş ülkelere, küçük ada devletlerine, Afrika ülkeleri gibi en fazla etkilenecek ülkelere 2012'ye kadar e, sus payı vermek e, gibi değerlendirilebilecek bir miktar e, şeyle, uluslararası finansman desteğiyle aslında e, ötelenmiş oldu e, kirleticiler yani Hansen'in günahkarlar olarak değerlendirdiği grup hemen bir şey yapmaktansa bunu konuşmaya devam etmek ama bu arada da fazla sistemin içerisinde zorlayıcı duruma gelmiş olan en fazla kırılgan ülkeleri de bir ölçüde yatıştırmak gibi bir yol seçmiş oldular. Yani Metin üzerinden baktığımız zaman... İzledik ilimsel sonuçlar çıkarmak mümkün görünmüyor şeyden, Kopenhag'dan. Fakat sürecin geldiği nokta açısından iki yorum birlikte değerlendirdiğimizde gerçekten bir dönüm noktası siyasi düzeyde, uluslararası siyaset düzeyinde artık bilimsel bulguların bize göstermiş olduğu sonuç kabul edilmiş olduğu iklim değişikliğinin, tartışılması sona ermiş oldu ve bir yani, olgu olarak toplumların karşısındaki bir sorun olarak kabul edilmiş oldu. Ve mutlaka bunun karşısında e, siyasi, ekonomik ve kurumsal önlemler almak gerektiği gerçeği e, üzerinde uzlaşılmış oldu. E, ama bunun nasıl yapılacağı konusunda bölünme çoğalmış oldu. Yani, e, Bali'den bu yana, Montal'den bu yana hatta devam eden e, belli bir ele alma biçimi hakkındaki birçok, e, Elanla biçim hakkında uzlaşma aranıyordu ve bir ölçüde de bu taslak metinlerde e, şekillenmeye başlamıştı bu süreç. Onun yanına paralel bir e, süreç daha getirilmiş oldu. Birleşmiş Milletler'in dışında e, kimi zaman e, onu zayıflatan, onunla yarışan bir metin e, ve süreç çıktı karşımıza. Dolayısıyla iki farklı yol var karşısında şu anda dünyanın. hani Bu mutabakat metni ya da Kopenhag uzlaşması üzerinden mi? devam edecek mücadele etmeye yoksa yıllardır oluşmuş olan bu yapıla geliş üzerinden yani Birleşmiş Milletler Çevresinde bütün tarafların varabildikleri uzlaşmalar üzerinden ortaya çıkan metin üzerinden mi devam edecek böyle bir seçimle karşı karşıya bırakılmış oldu sistemde ve toplumlarda bu aslında biraz sakıncalı ve endişe yaratıcı olan durum çünkü uzlaşım metnini Kopenhag uzlaşısı pek de sonuca götürecek gibi görünmüyor dünyayı ortada bıraktığı birçok nokta açısından. Evet yani mesela bir imser bakıldığı söylenebilecek noktalardan bir tanesi de işte son anda yani görüşmenin son haftasında Hillary Clinton'dan gelip sonradan da Obama tarafından da pekiştirilen işte yılda 100 milyar dolarlık bir gelişme en az gelişmiş olan, fakir olan ülkelere bir 100 milyar dolarlık bu iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele edecek bir para desteği verilmesiydi. Fakat bu da diyor mesela Gene Hansen'e dönecek olursak ülkelerin bazılarının iyice yoksul olanların ağızlarını sulandırabilmiş olabilir bunu. Fakat böylece bizim ve kendi çocuklarını ve bizim çocuklarımızı da tehlikeye atmış, aldatmış olurlar diyor. Çünkü bu çözmeyeceği gibi 100 milyarlık SUS payı da zaten... ...pek geçerli olamaz... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...27 milyar dolar... ...düşüyor payına... ...ve kongreden bunun... ...geçmesinin ihtimali... ...sıfırdır diyor... ...belki İngiltere... ...Britanya yani 6 milyar yılda... ...kendi payına düşeni... ...belki Almanya'da 7 milyar ...dökülebilir o da belli değil... ...ama Rusya'nın... ...payına düşen 7 milyar ...yılda kim... Toparlayacak kim alabilecek ki Rusya'dan demiş mesela. Ha, bu e, şeyde Kopenhag Ulaşıması e, metnin içindeki en önemli hükümlerden bir tanesi gerçekten de buydu. E, hemen operasyonel olacağı söyleniyor bu metnin e, öyle olması e, en azından e, yazılmış durumda. ...bunu da tartışalım gerçekten operasyonel olabilir mi olamaz mı diye. 2012'ye kadar bir 30 milyar dolarlık hemen aktarılacak hızlı bir başlangıç yapılmasını... Ve ...bir an önce bu ülkelerin uyum önlemlerinin desteklenmesini sağlayacak bir kaynak kaynak söz verilmiş oldu. Öbür taraftan da 2020'ye kadar dediğiniz gibi 100 milyar dolara, yıllık 100 milyar dolara ulaşacak şekilde bir destek sağlanacak... Bunun da her sene 100 milyar dolar olacağı yönde bir garanti yok. 2020'ye kadar yıllık 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor bunun. Ümit ediliyor. Evet. Ümit ediliyor. Şimdi bu, nasıl yönetilecek bu fonlar? Burada bir karışıklık var. Özellikle 2012'ye kadar olan hemen başlaması öngörülen finansal mali kaynak transferinin büyük ölçüde var olan kurumlar üzerinden yürüyeceği anlaşılıyor işte ormancılık ile ilgili destekler ve uluslararası kurumların yatırımları şeklinde bir hüküm var. Dolayısıyla bildiğimiz uluslararası mali kurumların yapacakları yardımlar ve o ülkelerde gerçekleştirecekleri yatırımlar üzerinden aktarılacak gibi görünüyor bu para. Ama 2020'ye kadar ulaşılması beklenen bu 100 milyar doların hangi kaynaklardan geleceği belli değil. O seçenekler sıralanıyor metnin içinde. Bu kamu kaynaklarından, yalnızca kamu kaynaklarından olmayacağı açık. Özellikle özel sektör kaynaklarının da mutlaka devreye sokulması istendiği anlaşılıyor. yeni yaratıcı finansman kaynaklarından söz ediliyor. Bunların ne olduğu belli değil. Özel sektör kaynaklarının da nasıl seferber edileceği konusunda da ciddi tereddütler olduğu da söylenebilir herhalde. Evet hani metnin içinde buna dair bir şey yok ama bizim şu ana kadar bildiğimiz tartışmalardan bunun hani karbon piyasaları yoluyla olduğu Anlaşılıyor. Fakat bu piyasaların nasıl oluşacağı, bu yeterli kaynağı yaratıp yaratmayacağı böyle bir güvencesi yok çünkü piyasaların. İşte Kopenhag sonrasında ben karbon piyasaları bir şey yaşadı. Çöküş yaşadı ve karbon fiyatları düştü. Dolayısıyla böyle güvenilmez bir sistemden gelecek kaynağı bel bağlamış bir finansal mekanizma ile yetinmek herhalde gerçekçi bir değerlendirme olmayacaktır. Ve hani varılan uzlaşının da ne kadar hayata geçirilebilir olduğu, ne kadar soruna çözüm olabildiğini de kendiliğinden zaten tartışmalı hale getiriyor. Bunun arkasından kaynakların nerelerden ve nasıl geleceğini değerlendirmek üzere bir panel, yüksek, üst düzey panel oluşturulacağı söyleniyor. Bu panelin aynı zamanda kaynakların nereden geleceğini çalışma kadar nasıl kullanılacağı konusunda da rehberler hazırlaması öngörülüyor. Bu zaman alacak bir süreç, yani bu kolay olmayacaktır bu şeyi ortaya koyabilmek, bu çerçeveyi ortaya koyabilmek. Yine taraflar arasındaki görüş farklılıkları bunu engelleyecektir ve öteleyecektir. Oluşan kaynakları yönetmek ve dağıtmak üzere bir fon oluşturulacağı söyleniyor. Bu da biraz hibrit bir yapıda olacak anlaşılan birkaç ülkenin önerisi. Ama ağırlıklı olarak Meksika'nın şimdiye kadar savunmuş olduğu yeşil fon, fondan esinlenerek oluşturulduğu ve adlandırıldığı anlaşılıyor bu Kopenhag uzlaşısı medninde. Bu fonun çalışması için de yine rehberler hazırlanacak, kurallar oluşturulacak. Dolayısıyla hepsi açısından bakıldığında hemen operasyonel hale yani uygulanabilir hale gelmesi mümkün görünmüyor bu 2010'da başlaması e, isteniyor e, kaynak aktarımının ama 2010'da taraflar konferansı bir daha toplanmadan ve bu konuyu ayrıntılı olarak görüşmeden gerçekten hem paranın e, toplanabilmesi hem de dağıtılabilmesi Pek olanaklı değil. Aynı zamanda şöyle de bir kaygı verici sonuç çıkacağı anlaşılıyor buradan. Son oturumlar sırasında ve daha sonra basına yansıyan değerlendirmelerde az gelişmiş ülkeler arasında yani bu fondan yararlanması öngörülen ülkeler arasında fona ulaşmak için bir yarışmanın başlayacağı anlaşılıyor. Yani yeni birçok gruplaşma oluştu. Bunlar hakkında da konuşalım bu yeni gruplar hakkında. Fakat var olan gruplar içerisinde ama daha fazla kaynağı desteği ihtiyaç olan e, ülkeler arasında da e, bir yeni saflaşma ya e, zemin hazırladı bu metin. E, bazı ülkeler şunu söylüyorlar örneğin, Bu Kosova ilişkisine katılmayan, bu hani oluşacak olan listede e, yer almayan o listeye e, adını yazdırmayan ülkeler. Oluşacak bu fonlardan da transfer edilecek kaynaklardan da yararlanamasınlar gibi dışlayıcı bir şey var, öneri var ortada. Çeşitli nedenlerle, siyasi nedenlerle, uzlaşının yetersizliği nedeniyle kendisini bir şekilde ilişkilendirmek istemeyen, bu sürece katılmak istemeyen küçük ada devletleri, Afrika ülkeleri de kendiliğinden şey yol dışında kalmış olacaklar bu şeyin, yardımın böyle bir etkisi oldu şeyde ortaya konulan hani sus suspay olarak ortaya konulan bu paranın. Neden yani başta bu anlaşmaya AOS istenen ada devletleri ittifakı ya küçük ada devletleri ittifakı ya da G77 artı Çin denilen işte Afrika'nın da sözcüğünü yaptığı topluluğun karşı çıkmasından dolayı mı? Yani ama Objektif kriterler yok mu zaten durumları gerek ulusal gelirlerinin, yurt içi gayri safi hastalarının gerekse de bulundukları coğrafi konum itibariyle iklim değişikliğinden en fazla zarar görecek olan mücadelede de hem teknik hem de parasal imkanları, mali imkanları olmadıkları objektif olarak ortada devletlere böyle bir yardımın yardım da değil devlet borcunun aslında şey borcu iklim borcunun ödenmesi hesabına gidilemez mi? Bu metin tabi bize böyle bir objektif kriter koymuyor ama bazı grupları sıralıyor dediğiniz gibi en az gelişmiş ülkeler, küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri diye öncelik gruplarını sıralıyor onların daha öteki ülkelerden farklı bir şekilde, bir hızlı şekilde bu kaynaktan yararlanması e, öngörülüyor. E, ama benim sözünü ettiğim şeyin içerisinde bu ülkelerin kendi aralarında da hani bunu bir objektif kriter olarak almış olsak bile e, uzlaşıya katılmayan kendisini uzlaşıyla ilişkilendirmeyen ülkelerin e, kaynaktan yararlanmaktan e, mahrum bırakılması gerektiğini söylüyorlar. Hani bunun bir siyasi müzakeresi süreci sonunda ortaya çıktığını. Ee, ve bu müzakerenin, bu uzlaşın oluşmasına katkıda bulunan, hayata geçmesine katkıda bulunan ülkelerin de bir şekilde kaynaktan yararlanmada öncelikli hale gelmesi gerektiğini söylemeye çalışıyorlar. Ama bunun dile getirilmesi bile e, sakıncalı e, aslında genel olarak bakıldığında. E, tabii daha geniş bir tartışmanın da konusu bu. E, şey süresi boyunca Bali'den bu yana e, kimler adaptasyon oluşturuyor? E, fonundan oluşacak adaptasyon desteklerinden yararlanabilir konusunda devam eden bir tartışma vardı. Hani açıkça e, kendi açıkça bu grubun içinde bulunan ülkeler var. Az önce saydığımız ülkeler var ama daha geniş bir ülke grubu da adaptasyon kaynaklarından yararlanmaya çalışıyor. Örneğin Türkiye'de kendisinin en fazla etkilenecek bölgelerden birisinde bulunduğu, e, dolayısıyla adaptasyon konusunda oluşacak fonlardan yararlanması gerektiğini söylüyordu. Buna benzer başka ülkelerde var. Evet elbette ki e, bu bunları söylerken de tabii Türkiye'nin de e, kendi e, vulnerability dedikleri yani zor durumda bu iklim değişikliğinden en çok etkilenecek yerlerde coğrafya olarak vesaire bulunmasının e, payı da var. Ona göre de böyle bir talebi haklı bulabiliriz ama öte yandan da Türkiye'nin hem salımlarının çok rekor düzeyde yüksek bir artışa sahip olmasından hem de bir yandan da işte gerek otoyollar, karayolları, gerekse kömür yakıtlı termik santraller gibi şeylere de ağırlık vermesi ve hedef göster hiç hiçbir salım kısıtlaması, hedefi koymaması da onun kendi durumunu da çok zorlaştırmaz mı? Zorlaştırıyor. Bunu hani Bali eylem planı çerçevesinde yürütülen müzakerelerde de gördük. İlk hafta, ikinci haftanın ortasına kadar devam eden şeylerde müzakerelerde ve şimdi de yeni bir şey çıktı. Seçim yapma durumu çıktı Türkiye'nin karşısına. Bu Kopenhag uzlaşmasıyla kendisini nasıl ilişkilendirecek Türkiye? Bu söylediğiniz nedenler dolu, nedenlerden dolayı gerçekten. Zor bir seçim olacak Türkiye açısından. Çünkü bu uzlaşı hemen daha metnin başlığının altında yer alacak bir listeyle kendisini ilişkilendirecek ülkelerin listesinin oluşturulmasını öngörüyor. Bu da herhalde hedeflerin bildirileceği 31 Ocak tarihine kadar Evet şimdi ilk önümüzdeki takvimdeki ilk şey önemli hedef daha doğrusu gün işte 1 Şubat en geç 1 Şubat 2010'a kadar da ülkelerin her bütün ülkelerin aslında ne ölçüde emisyon yani karbondioksit ve diğer seraka salımlarında nasıl kısıtlı yapacaklarını açıklamaları bekleniyor. Oysa Türkiye'de bu son Kopenhag'da da gördük. E, biz hedef vermek istemiyoruz tarzında bir tavır içindeydi. Evet, sayısal hedef açıklamaktan kaçındı Türkiye. Hem gitmeden önce, hem de konferans sırasında özenle hani böyle bir e, sayı dile getirilmekten e, uzak duruldu. E, fakat eğer bu uzlaşım metninin metniyle kendisini bir şekilde bağlı kılacaksa ya da ilişkilendirecekse böyle bir hedef açıklama gerekliliği çıkıyor Türkiye'nin karşısında. Fakat bu hedefi açıklamak ve o metnin ekinde yer alan listelerin içerisinde yazılmasını, yer almasını sağlamak da e, güç olacak Türkiye açısından. Çünkü e, bildiğimiz e, ülke e, sınıflandırmasının devamına dayanıyor e, Kopenhagos'un ekleri de. E, listelerden birincisi ekli bir ülkelerinin 2020'ye kadar ki ek, bütün ekonomiyi kapsayacak emisyon hedeflerinden bahsediyor ve aynı zamanda emisyon azaltım e, hedefleri diyor. Yani emisyon sınıf, sınırlandırılmasından bahsetmiyor, azaltım diyor. Evet. Öteki listede gelişmekte olan ülkeler daha doğrusu ek bir dışındaki e, ülkelerin e, emisyonlarını kontrol etmek yönündeki ulusal eylemlerinin listelenmesini e, öngörüyor. E, şimdi Türkiye'nin durduğu yer açısından bakıldığında ek bir ülkeleri listesinin içerisinde kendi hedefinin e, yer bulmasını sağlaması lazım. Fakat ek bir ülkesi olarak değil, bir gelişmekte olan ülke olarak değerlendirilmek istiyor Türkiye. Bütün hani Bali eylem planı çerçevesinde yürütülen bütün müzakereler boyunca da bunu yapmaya çalıştı. Bir gelişmekte olan ülke olarak kendi ulusal koşullarına uygun bir hı hı. eylem üstlenme çabası içerisindeydi. Bu bağlam içerisinden baktığımızda ne liste ek birdeki listeye ne de ek 2'deki e, listeye Türkiye'nin e, kendi hedefini e, koyabilmesi mümkün görünmüyor e, hani bu zor bir şey, şey olacak seçim olacak Türkiye açısından bir yandan teknik bir zorluk var bir yandan da siyasi bir zorluk var e, kendisini ilişkilendirmek açısından bu uzlaşım etnine e, destek olduğunu taraf olduğunu e, ilan etmiş olsa bile listeler listelere girebilmek konusunda ...bir şey yaşanacaktır, sıkıntı yaşanacaktır. Ek bir ülkesi olarak... E Var olandan bir sapma yani artıştan azalma gibi bir hedef e, açıklayabilmek. Yani o listeye böyle bir hedef e, önerebilmek mümkün görünmüyor. Gerçekten bir mutlak azaltım hedefi ortaya evet, çıkmak bunu Artık Türkiye'nin bir tavır semesi zorunda kalacağı da aşikar gibi görünüyor gözümüze bilmiyorum ama. Farklı bir bazı yılı üzerinden bir değerlendirme yapılabilir. Çünkü ek Ekbir'deki... E, Gelişmiş ülkeler yani ekbir ülkelerinin 2020'ye kadarki hedeflerinin 1990 bazı yılına göre değil kendi seçecekleri farklı bazı yıllara göre oluşturulacak evet. bir hedef olabileceği anlaşılıyor. Bu da bu Kopenhag uzlaşmasının en zayıf taraflarından birisi zaten bazı yılı konusundaki tartışmayı sonlandırmak yerine yeni bir boyuta taşımış oldu. Burada her ülke kendisine göre yapılabilecek olanı söyleyebilecek bir pozisyona gelmiş oldu. Böyle bir esneklik, rahatlık sağlamış oldu ülkelere. Türkiye belki kendi hedefini bu farklı bazı yıllar üzerinden değerlendirerek oluşturabilir. Tek seçenek kendisine bu metni ilişkilendirmek açısından bu görünüyor. Evet. Çünkü ek ikiye girmesi şu anda mümkün değil. Mümkün değil. Ülke gözükmüyor. Olarak. Ülkeler açısından son bir şey eklemek gerekirse o da tabii... ALBA diye adlandırılan işte Latin Amerika bazı Latin Amerika ülkelerinin de <gülüyor> Bolivya, Venezuela, Küba, Ekvador'un da aralarında bulunduğu, onların da bir yeni bir insan hakları deklarasyonuna benzer bir şekilde tabiat ana haklarını öngörmeleri, bir referandum önermeleri ve bu tarz sulandırıcı çözümlere de karşı çıkmaları. Bu da tabi önemli bir boyut getiriyor mu ne diyorsunuz evet hem bu önerdikleri kavramlar yani bunlar aynı zamanda norm olarak da şeye girecek bu yeni anlaşmametine girebilecek önerdikleri kurumlar ve yöneltilikleri eleştiriler açısından gerçekten çok dikkat çekici bir gruptu alba aslında şimdiye kadar hani genel olarak Latin Amerika ülkeleri e, demek yanlış olur ama bu grup alba olarak adlandırılan grubun çok etkin bir şekilde bu müzakereler içerisinde yer aldığı ve bir pozisyon açıkladığı hani görmemiştik. Bu Kopenhag e, önemli şeylerin sonuçlarından bir tanesi oldu. Yeni bir grup çıktı karşımıza ve gerçekten hani köktenci eleştirileri olan, yeni bir söylemi olan ve e, ola geleni eleştiren bir tavırla çıktılar karşımıza. Bu bir yeni dinamik getirecektir şeye bu müzakere sürecine ve Kopenhag Uzlaşısının da o kadar kolay benimsenmesini engelleyecek bir güç olarak duracaktır her zaman uzlaşım etni oluşturan ülkelerin karşısında. Bu çok dikkat çekiciydi hani bundan sonra izleyeceğimiz önemli gruplardan birisi olacağı anlaşılıyor. Evet, öte yandan bir de tabii şey şimdi ülkeler ve sivil sivil toplum kuruluşları dışındaki bütün şeyleri partileri işte zengin ülke ada ülkeleri ve diğer işte alba gibi ülkeleri saydıktan sonra bir de şey ne diyorsunuz oldukça önemli bir yükseliş simgeleri vardı yani özellikle Kopenhag zirvesi boyunca sivil toplum kuruluşlarını tekme tokat dışarı neredeyse tekme tokat dışarı attıkların son üç gün de dahi konferans salonu dışında sokaklarda hatta son gün işte başlarını tıraş eden kadınlar ve erkeklere varıncaya kadar çok ...öfkeli, aynı zamanda da... ...yaratıcı bir sivil hareket... ...vardı. Onun da... ...devamı... ...bence geleceksiz. ...farklı düşünüyor musunuz? Sivil... ...Kopenhag zirvesinin en önemli... ...aktörlerinden bir tanesi... ...sivil toplumdu. Yalnızca çevre örgütleri değil... ...yaşam hakkını savunan... ...bütün şeyden gelen... ...farklı pozisyonlardan gelen... ...kuzeyden gelen, güneyden gelen... Farklı gruplarını oluşturduğu ve bir ortak ses çıkardığı, genel olarak sivil toplum diye adlandırabileceğimiz toplumsal hareket. Sistem değişikliği de talep ediyorlar. Evet, biraz. en önemli katkısı bu sürece, bu Kopenhag Zirvesi'nin bu yeni bir toplumsal hareketin oluşmasına zemin hazırlamasıydı. Toplumsal hareket aynı zamanda Bella Center'ın içinde olup bitenleri de etkiledi yani bunu ya da yatsi böyle bir e, gerçek vardı. Bazı ülkeler bu gerçeği teslim de ettiler. Söyledikleri çok duyulmasa da, örneğin İspanya Başbakanı teşekkür etti bu toplumsal harekete. Yurttaş haklarını, sorumluluklarını kullanarak e, mobilize olan ve toplumun geneli mobil, mobilize eden bu gruplar olmasaydı, dünya liderleri bu salona gelmeyeceklerdi dedi. Evet hem gelmeleri hem de yani tavırlarında da belirgin şekilde etkilendiklerini en azından bir kısmının gösteren şeyler de vardı. Özellikle de işte o 100 bin kişilik devasa yürüyüş sonra da inne biten yürüyüş ve arkasından da işte Bella çevresini kuşatan ...ve içeriden de bir grubun birleşmesi çabasıyla da gelişen çok önemli şeyler, hareketlilikler de vardı doğrusu. Hem çok yaratıcılardı hem söylemleri çok güçlüydü. Yaptıkları eylemlerle de gerçekten ses getirdiler. Fakat benim şöyle bir genel gözlemim var bu toplumsal hareket, iklim hareketi hakkında. Öncelikle biraz gecikmiş olduğunu düşünüyorum bu hareketin. hani bu 1990'lardan bu yana devam eden bu süreç içerisinde daha erken bir aşamada oluşmaya başlaması beklenebilirdi bu hareketin. Yani nereden başlasa kazanım diye düşünebiliriz. Ama bu gecikmişlik biraz hazırlıksızlık hazırlıksızlığa yol açmış oldu Kopenhag sırasında ancak bu başlangıç olarak değerlendirilebilir ve bundan sonra daha da güçlenerek ve daha da etkili hale gelerek devam edebileceği anlaşılıyor. fakat bu devamlılığın kesintiye uğramasına yol açacak başka bazı şeyler var, etkenler var. Öncelikle bir hani bölünmüşlük söz konusu gibi bu hareketin içerisinde de nasıl müzakere grupları arasında Kuzey ve Güney ülkeler arasında farklılaşma söz konusuysa iklim hareketi içerisinde de böyle açıkça söylenmese de böyle bir bölünmüşlük gözleniyor. Daha fazla Kuzey ülkelerinin, çevre örgütlerinin yönlendirdiği bir hareket havası uyandırıyorlar. Güney ve Güney'in sorunları iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler üzerinden kurulan bir söylem üzerinden hareketlenen bir kuzey çevre hareketi e, izlenimi uyandırıyor e, bu hareket şu anda olduğu biçimiyle e, eşitsizlik erişim, erişim eşitsizliği yani Kopenhag gelme bu müzakere süreçlerine katılma orada bulunma açısından eşitsizlikler buraya da yansımış gibi görünüyordu Dolayısıyla bir dayanışmanın e, yalnızca müzakere eden ülke grupları arasında değil toplumsal hareket içinde de mutlaka kurulması gerekiyor kuzeyin mutlaka güney çevre örgütlerine güneyde yaşamaklarını savunan örgütlere daha fazla ulaşması onları daha fazla içine çekebilmesi onlarla birlikte hareket edebilecek yollar geliştirmesi evet gerekiyor. ama tabi yani mesela bir Nijeryalı çevre mücadelecisinin çok eskilerden geldiği Mbessi'nin mesela işte Friends of the Earth'in başında olması ya da Greenpeace'te de şimdi yanılmıyorsam Güney Afrikalı bir başkan olması da bir de çok sayıda özellikle Bolivya tarafında ama başka yerlerden de Kuzey Amerika'dan bile gelen Yerliyle. yerli halkların da orada kuvvetle temsil edilmekte olduğunu da gördük. Bir de böyle bir tarafı da vardı. Evet yani burada gerçekleştirilen etkinlikler sırasında vardı ama daha yaygınlaşabilmesi, toplumsallaşabilmesi ve küreselleşebilmesi gerekiyor. Bu hareketin benim söylemeye çalıştığım daha fazla bununla ilgili bir şey. <Gülüyor> ee, hani gücünü artırabilmesi ve gerçekten e, çıkardığı sözü, sesi daha fazla etkili kılabilmesi için e, yaygınlaşması lazım. E, bir yandan da yerel hareketlerin çok önemli olduğunu görmüş olduk. Yani, yerel ile küresel arasında gerçekten bir bağ kurmak gerekiyor. Ama onu yaparken de yerel hareketlerin e, canlanması ve daha e, aktif hale gelmesi lazım. Türkiye'nin bir şekilde kendisini bu hareketi daha fazla bağlayabilmesi lazım özellikle e, yerel hareketlerin yerel çevre e, hareketlerinin bir şekilde ilişkilenmesi lazım bu süreçte birçok ülke için geçerli bu e, ama bunu Türkiye'ye taşıyabilmek de önemli o orada e, söylenenleri konuşulanları ee, sorun tanımlama biçimlerini ele alma biçimlerini belki aktarmanın yollarını da tartışmak e, gerekiyor. Evet geniş bir tartışma Yapmak ihtiyaç daha. var herhalde. Benim de dikkat çekmek istediğim bir şey daha var. Bu e, toplum örgütlerinin dışlanması bu süreçten sizin de e, başlarken belirttiğiniz gibi. Evet. Ee, orada eleştirinin çok cılız kaldığı yani herhalde paylaşılacak bir şeydir gözlemdir. Evet. Akredite, akredite olmuş kuruluşlar, Bele Center'a yani konferans merkezine girebilme, e, girebilmesi gereken sivil e, toplum örgütlerinin e, konferans sekreteriyası tarafından alınan bu güvenlik gerekçesiyle katılımı, kısıtlama e, çok düşük sayıda sivil toplum örgütünün erişimine izin verme kararı karşısında daha eleştiriler bir e, tutum takınabilecekken e, özellikle çarşambadan itibaren yani son üç günde e, pek de... Yapısal eleştiriler getirmedikleri gözlendi. Bunu hani şeyler içerisinde de bu sivil toplum kozaları içerisinde de görmek mümkündü. Ben bu son, gün, son güne kadar konferans merkezine girebilen grup az sayıdaki insanlardan bir tanesiydim. Bu da üniversiteler ve araştırma kuruluşları kozası, sivil toplum kozası içerisinde yer almak vasıtasıyla oldu. Hani orada da gündeme geldi sekreter yayı bir eleştiri yazısı yazmak örneğin bu sivil toplum örgütlerinin katılımının azaltılması nedeniyle. Ne? Ama bu eleştirinin yapılmasından kaçınıldı. Öteki kozalarda, sivil toplum kozalarında gerçekten açıkça böyle bir tavır sergilemekten uzak durdular. yani konferansın sağlıklı yürümesi, demokratik olması, şeffaf olmasından neredeyse daha önemli hale geldi. <gülüyor> Evet, kabul edilmiş doğru. olduğu şeyler. Aslında tarafından. evet süreyi doldurduk açtık birazcık. Yani bunun da daha önümüzde işte özellikle de bir Şubat'tan önceki bir şeyde tekrar etraflıca ele alacağımız ve geniş çapta tartışmalara gitmemiz gerektiğini konuşmamız konuşmak iyi olur doğrusu. Evet. Dünyada da zaten bu Noel tatili, yılbaşı tatili dolayısıyla bir durulma ve durup düşünme dönemi yaşanıyor gibi görünüyor Kopenhag hakkında. Ocaktan itibaren özellikle 31 Ocağı kadar bu tarihlerin, hedeflerin gönderileceği tarihe kadar yeniden yorumlamak ve değerlendirmek yolunda çabaların tartışmaları yoğunlaşacağını görüyoruz. Biz de bunu tartışmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.